hepimizin içindeki put dünya putudur kimimizi bu dünya memurluk sevgisi olarak işgal eder kimimizi de mal olarak işgal eder bir başkasını babasından kalan kulübe olarak işgal eder o kulübe yüzünden kardeşleriyle ebedi mahkemelik olur kardeş cinayetine bulaşır kimimizi siyasi menfaat olarak işgal eder ama Allah Her ayağa göre ayakkabı yaratmış Birimizi siyasetten Öbürümüzü tarla bahçeden Öbürümüzü kadın erkek sevgisinden Bir başkamızı bir başka sevgiden Dünya yakalamış durumdadır Kim dünyanın pençesinden kurtulursa O Allah için infak edebilir Dünya Koca bir küre olarak bizim evin bahçesinde duracak diye bir kural istemiyoruz biz dünya filan para birimi olur altın olur gelir gümüş olur gelir çek olarak gelir bu sevgiyi atmadan sabah namazına kalkamazsın herkes oğlunun şehit olmasını istiyor ama ne istiyor ben öldükten sonra şehit olsun oğlumun acısını görmeyeyim diyor aslında sen istemiyorsun şehadeti Allah sana Şehit babası Şehit annesi sevabı vermesini istiyorsan Sağken Çocuğun daha çıta gibiyken Onu toprağa gömme acısına Allah'ın rızası uğruna katlanırsan Sana şehit sevabı verir Allah Ben filan iyilikleri yapayım Ama para çıkmasın benden Diyen birisi Ya da çok iyilik sever Fakat bir kuruş harcayamıyor Bu adamdaki mantık fotonu geçemeyen mantıktır. Bu nedenle kardeşler birbirimizi test etmeye gerek yok. Kendi kendimizi test edebiliriz. Sabah namazına niye kalkamıyorsun? Çok istiyorum. Cehennemden çok korkuyorum. Sabah namazını şöyle bol bol kılara okuyarak kılmak istiyorum. İyi güzel. Bu bunda samimiysen eğer sabah namazını zorlamayacak şekilde akşamdan yatardın sen